Helin Cengiz, Barış Gencay Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyodan Ekonomi Ekolojik Programından Herkese Merhaba. E, bu hafta yine e, ekoloji e, konularının ağır bastığı bir hafta e, geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. E, bu hafta içinde özellikle e, fosil karşıtı inisiyatifin başlattığı 15 Mayıs'ta e, Türkiye'nin e, en kirli bölgelerinden biri olan e, Alia'da start alacak olan e, eylemi e, eylemin duyurusu e, yapıldı. E, ardından e, dün e, Paris Anlaşması sonrası e, enerji politikalarının e, ele, ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Greenpeace Türkiye, Tema Vakfı ve WWF Türkiye ...nin destekleriyle gerçekleştirilen bir e, toplantıydı bu. E, genel olarak e, aslında tabii e, hem bizim ekonomi ekoloji programımızda... ...hem de e, Açık Radyo'da gerçekleştirilen pek çok programda bugüne kadar... ...Paris Anlaşması'nın detaylarını e, çokça konuşma fırsatı bulduk. E, yani özetle Paris Anlaşması bize e, iklim değişikliğiyle mücadele için... ...artık e, küresel ısınmanın bir buçuk derece... Eşiğinde durdurulması e, gerektiğini söylüyor. Nisan ayında da e, anlaşma metni e, 22 Nisan'da e, New York'ta gerçekleştirilecek bir toplantıyla ülkelerin imzasına açılacak. E, bu önemli bir gelişmeydi. Bundan sonraki süreçte peki Türkiye neler yapacak? E, bunlar biraz ele alındı. Dünkü toplantıda da e, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye e, bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bayraktar da toplantıdaydı. E, kendisi güneş e, enerjisi konusunda e, bilgiler verdi. Şimdi Kemal Bey hattımızda. Kemal Bey günaydın. Günaydın. E, şimdi dünkü toplantıdan çok kısaca bahsettim. E, genel evet. çerçevede e, belki bir konuşulanları e, dinleyicilerimize özetlemek gerekirse neler söylemek istersiniz? Aslında yararlı bir buluşmaydı. Evet. Siz de yayınınızda bahsettiğiniz gibi daha ele aldığınız için detaylara yani Paris Anlaşması'nın detaylarına girmeden ama güneş o enerjisi olsun rüzgar enerjisi olsun ayrıca enerji bakanlığımız olsun bununla birlikte bu konuda tecrübeyi yaklaşık 10 yılı aşkın süredir geçiren Almanya'dan katılan enerji vendenin Markus Bey aslında güzel bilgiler verdi Yaşananlar yönünden ve yaşanabilecekler yönünden ve yapabil, yapabilecekleriniz açısından ee, Türkiye tabii bu açıdan da çok büyük fırsata sahip baktığımız zaman şöyle bir kısa bir, bir bilgi vermek isterim birim aklımızda tutalım terawatt yılda hı. dünyanın kullandığı enerji tüketimi 18.5 terawatt yılda 2015'te tahmini bir 18.5 Dünyanın şu andaki doğalgaz olsun, petrol olsun, uranyum olsun, kömür olsun toplam rezervleri ise yaklaşık 1500 terawatt sonlu olarak. Evet. Şimdi bu rakamları bir ilave daha güneşin yılda sağladığı, bakın diğeri tamamen sonluydu ve toplamını söyledim şu hı hı. andaki e, belirlenmişler çerçevesinde. Güneşin her yıl sağladığı enerji bese 23.000 terawatt. Evet. Müthiş bir fırsat var orada. Müthiş bir potansiyel var dünyamız açısından bu, bu güneşten yararlanma yönünde. Takip eden rüzgar ise 75 ila 130 teravatt. Yani Hı -hı. büyük bir potansiyeli var güneşin. O yüzden de özellikle gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler, yoğun bir şekilde yenilenebilir enerji. Ve bununla birlikte de güneş enerjisinden yararlanmak üzere hem hargelerine, hem de politikalarını Bunları destekleyecek şekilde geliştirdiler, geliştirmeye devam ediyorlar e, Öğrenme yerlerinin içinde Ve tabi e, Bizim ülkemize dönüp baktığımızda da Güneşin eri, Erişilebilir, kolay erişilebilir e, Potansiyeli En az 500 bin megavat evet. Yani 500 gigavat Şimdi 500 gigavatı aklımızda tuttuğumuz zaman Türkiye'nin şu anda kurulu gücü 73 gigavat Yani büyük bir kapasiteyle şu anda potansiyel kapasiteyle sahibiz ve bunu da biz e, hem e, düşük karbonlu sürdürülebilir kalkınmamız için ülkemizde de bölgemizde çevre ülkelerimizde dahil edersek evet. hem de e, enerji bağımsızlığımızda fırsat olarak görürüz gör, görmeliyesi görüyoruz da aslında hı hı. bunu görüyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar e, koordinasyon içinde kimi zaman yavaş kimi zaman hızlı ilerliyor ama şu var, Paris 2015'te buluşuldu ve büyük de bir tabana sahip aslında. 195 ülke katılmış, taraf olmuş buna. Ve bütün dünyada bu daha fazla konuşulur olmuş. E Tabii Kyoto'ya baktığınız zaman geçen zaman zarfında toplumların da bir bilinçlenmesi var. Bundan sonra iklim değişikliğinin ve mücadeleye daha fazla sahip, edici, sahip çıkılacağını bekliyoruz. E, ülkemizde de bu doğrultuda. Ee, gelişmeler yaşanacaktır ee, şu var ki e, bizim daha fazla yenilebilir enerjiden e, yararlanacağımız bir döneme açıkçası başlıyoruz ha, bu dönemi de hızlı geçirmemiz lazım çünkü Hı -hı. E, Kyoto sonrası 2009 Kopenhag'dan 2015 e, Paris'e bir 6 sene geçmiş e, Paris sonrası yürürlüğe girecek 2020 evet. 3-4 sene daha geçecek 2023'te ilk değerlendirmeler olacak. Bu da çok güzel şekilde biz e, Türkiye olarak e, salımları azaltma yönünde e, niyet edilen olarak belirlenmiş katkımızda belirttik ve burada bir takım e, alınabilecek önlemleri ifade ettik. Hı hı. Dolayısıyla bizim hızlıca tüm sektörler bir araya gelerek önce enerji verimliliğini sağlayarak ardından enerji verimliliğini e, yüksek verimli e, teknolojilerle destekleyerek, kullanarak gündelik hayatımızda ve bunu da yenilebilir enerjiyle entegre ederek düşük karbonlu ve yüzde yüz belki de yenilenebilir enerjiyi e, transformasyonunu gerçekleştirme doğrultusunda çalışıyor olmamız lazım. Hı hı. Bir zaman peki, sürekli aleyhimize işliyor. Evet Fakir yani peki zaman. beklentiniz e, Türkiye'nin bu dönüşümü e, sağlayıp sağlayamayacağı konusunda e, nasıl bakıyorsunuz siz? Bu konudaki görüşünüz nedir? Sağlar. Türkiye buna hazırdır. Türkiye özellikle ülkemiz hem ee, insan kaynağı açısından Hem tüm kurumlarıyla e, Tasarımdan hı hı. uygulamaya e, Bu altyapıya sahip hı. Ama bunun Böyle için bir zaten, kararlılık Gerekiyor herhalde e, Kararlılık da gösteriyor Ama hep birlikte eşgüdüm içinde çalışmayı e, Yaklaşık 2-3 senedir Bu çalışmalar sürüyor e, Ama daha e, ne diyelim e, Daha sonuç odaklı Ve sonuçları da e, ulaşmada Sürekli süreçleri e, Takip ederek Hı -hı. Sürekli gözden geçirerek ve nerelerde geri kalıyorsak hemen iyileşmeler yaparak aslında daha e, sistemli çalışmamız gerekiyor. Evet. Başka bir eksiğimiz yok Evet. baktığımız e zaman ve zaten bu doğrultuda da ilerliyoruz. Hı -hı. Yani Türkiye e, yani aslında yenilenebilir enerjiyi merkezine e, alan bir planlamayla Türkiye bu konuda e, son derece başarılı olabilir, önemli fırsatlar var diyorsunuz. E, olabilir çünkü yerli kaynaklarınıza baktığınız zaman güneş. Bir potansiyeliniz var ardından 87 e, gigawattlık bir potansiyelde rüzgar var hı hı. ve e, artan teknolojilerle e, sürekli gelişen teknolojilerle e, bunlardan istifa ettiğinizde üretilecek elektriğin e, miktarı da artacak önümüzdeki süre içinde. Evet. E, tabii ki yaygınlaşmayla bu sefer fiyatların düşmesi söz konusu ki düşüyor sürekli düşüyor. Fiyatlarda. Evet. E, e, bu doğrultuda siz o zaman bütün e, bugüne kadarki e, oluşturduğumuz politikaları da yeniden gözden geçirerek, oyunu yeniden kurgulayarak Hı -hı. hızlıca madem bir hedeflerimiz var 2020'den sonra 2020 hatta 2020'yi de beklemeden evet. biz bu hedefler doğrultusunda koşmamız gerekiyor. Hatta bunu da destekleyen şu anda e, yenilenebilir enerji e, eylem planı, Hı -hı. E, ulusal enerji verimliği eylem planımız. Çalışılmakta olan ve çalışılmış hmm. olan. Bunlar da zaten hep destekleyici unsurlar. Evet peki. Çok teşekkür ediyorum Kemal Bey zaten verdiğiniz bilgiler ediyorum. için. Görüşmek üzere. Sağ olun. Yayınımıza katıldığınız ediyorum. için Hoş çok şey teşekkür ediyoruz. Evet e, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye e, Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bayraktar'ı ağırladık. E, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra bir konuğumuz daha var a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Inti Raisi kunaka Puerto Rico nación mantapacha calle 13 y las patas rubimos taquita Latinoamérica uyari can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 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekolojik Programı'nda gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk yarısında Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Başkanı Kemal Bayraktar'ı ağırladık. Türkiye'nin gelecek dönemde güneş konusunda... Ee, çok e, önemli bir potansiyeli e, olduğunu ve kararlılık gösterilmesi halinde de e, çok e, bu kolay erişilecek potansiyelin e, harekete geçirilerek e, çok ciddi e, miktarlarda enerji üretimi sağlanabileceğini ee, söyledi bunları tabii gelecek dönemde Paris e, iklim, e, yeni iklim anlaşması çerçevesinde Türkiye bunların ne kadarını hayata geçirebilecek e, 80 tane termik santral e, hedefi ve 3 tane nükleer santral hedefi varken e, bunları göreceğiz. E, bu arada... Ee, arada çaldığımız parça aslında zaman zaman açık radyo dinleyicilerinin e, hatırlayacağı bir parça. Kaye Trese'den, Kaye 13'ten, e, Latino Amerika. Sözleri de aslında çok e, manalı. E, rüzgarı satın alamazsınız, güneşi satın alamazsınız. Yağmuru, sıcağı, bulutları, renkleri, mutluluğu satın alamazsınız. Acılarımı satın alamazsınız aslında belki de e, topyekun yaşamımı satın alamazsınız. E, diyen çok güzel e, sözlere sahip e, bir şarkı. E, şimdi programımızın ikinci bölümünde de e, Gürhan Savgı var. E, Zaman Gazetesi e, çevre muhabirlerinden e, Gürhan ve bu geçtiğimiz dönemde Türkiye'de herkesin gözlerini Cerat Tepe Artvin'e e, çevirdiği günlerde kendisi 15 gün Artvinlilerle birlikte orada ...deki direnişi yaşadı, gördü, izledi, yazdı. Şimdi Gürhan'ın oradan gözlemlerini dinleyeceğiz. Gürhan merhaba. Merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. 15 gün kaldın Artvin'de, Cerrah Tepe'de. Pek çok şey yaşadın, gördün. Neler aktarmak istersin genel olarak oradaki tecrübelerinden? Evet, hani klasik bir söz vardır. Hani... Ee yazılmaz yaşanır diye. Gerçekten öyle günlerdi e, Artvin'de. E, ben yaklaşık 25 senedir çevre konularında yazıyorum. E, olan bu konudaki tüm gelişmeden hemen hemen hepsinin içinde oldum. Şahitlik ettim. Okuyucularımıza duyurduk. Ama Artvin bir başka, e, bunun bir örneği Gerre'ydi daha önce. Evet. E, orada bir e, toplumsal birliktelik var. Yani yaşam alanını savunmak olarak tarif ediyor oradaki insanlar bunu. Hı hı. Yaşam alanlarına gerçekten sahip çıkıyorlar hep beraber. E, Yeşil Artvin Derneği çatısı altında birleşmişler. Tüm sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve halkın büyük ekseriyeti hemen hemen tamamı samim bir şekilde destek veriyor. Yani oradaki çaycıdan, ne bileyim bakkaldan, e, siyasi parti temsilcisine kadar Hı -hı. E, tam bir fikir birliği var. Ve 25 yıllık bir mücadele var zaten harfinde. Evet. E, iki yabancı şirket ilk olarak 1989'da burada maden çıkarmak için giriyor. Bir Kanada şirketi. Hı -hı. E, ona karşı yapılan mücadele kazanılmış. Tamamen hukuk içinde ee, Barış barışçıl Ondan sonra paneller gösteriler Toplantılar bu yol tercih ediyorlar ee, Daha sonra İmet Madencilik e, gelmiş buraya O çıkarmak istemiş madeni ee, Ona karşı da e, 2005'te e, Bir zafer Kazanmışlar e, e, Fakat bu yabancı Şirketler Yabancı şirketlerle e, Mücadeleyi kazanırken 2012'de ee, yeni bir diyelim ki onlar için e, yeni bir rakip çıkmış. Evet. Ama bu yabancı şirketler kadar başedilmesi kolay olmayan bir rakip çünkü e, siyasi otoriteden destek alan bir rakip. Evet. E, ve ondan sonra onunla hukuk içinde mücadeleleri başlamış. E, Rize İdare Mahkemesinden. Çıkan çet kararını yürütmesinin durdurulması önce sonra iptali kararıyla sevilmişler, horonlar etmişler. Fakat bakanlık çıkardığı bir genelgeye dayanarak aslında bu idare mahkeme kararı üzerinde biraz durmak lazım. Karar çok açık ve sarih diğer örneklerine pek rastlanmayacak şekilde madem varsa artvin yok, evet. yok. karar evet. açıkça bunu hukuk diliyle ifade etmiş. Ee, Çevre ve Şiircilik Bakanlığı'nın e, bu açık mahkeme kararı dikkate alarak aslında mahkeme sürecini beklemesi lazımdı. Hı hı. Ee, normal olarak yani hiç başbakan'a ihtiyaç kalmadan yüzlerce insan, binlerce insan gösteri yapıp onlarcası yaralanmadan e, bu işi otomatik olarak böyle olması lazımdı zaten fakat olmamış. Ee, ve mücadelelerine devam ediyorlar ee, Ben e, Artvin'i 90'lı yıllardan beri Takip ederim Bir nöbetleri vardı onların 245 gün süren bu idare mahkemesi Kararından sonra hı hı. yeniden Çet verilmesi üzerine hukuksuz şekilde e, Cellat Tepe girişinde e, Süren ben onu Takip etmek üzere gitme planları Yapıyordum fakat Cellat nasıl çıkarırsa hani çok kar e, Yüksekliği fazlaydı ee, kış ortasında böyle bir, bir haftalık bir sıcak dilim vardı. Hava durumunu takip ediyorum. Hı hı. Ben gitmek üzere yola çıktım. Herhalde e, şirket de aynı şeyi takip ediyormuş benimle. Aynı gün onlar da e, iş makinelerini çıkardılar. E, akabinde e, tabii orada nöbette olan Artvin Halkı tepki gösterdi. İlk müdahale yukarıda oldu. E, Orada da onlarca kişi yaralandı evet. Daha sonraki ilk hafta sonu e, Türkiye'den insanlar e, Duyarlı insanlar hareketlendiler Akline destek vermek için Otobüslerle yola çıktılar ve O otobüslerin hikayeleri de çok Enteresan yani 20 saat, 25 saat, 30 saat, 2 günde gelenler oldu. Yolda durdurulup 20 defa, evet. 20'ye varan defalar... Işte Defalarca durdurulur. E, sabuka kontrolü yapılması süreciyle yavaşlatıldı bu insanlar. Evet. E, bunlar Artvin'e ulaştılar ve ilk pazar günü e, otopark meydanında toplanıldı. Artvin'de çok güzel bir gelenek var. Yeşil Artvin Derneği e, bir gece öncesinden toplanıyor ve üyelerine diyor ki ne yapalım? Hı hı. Orada herkes, e, tüm bileşenleri derneğin e, bir karar alıyorlar ve ertesi gün bu uygulanıyor. Hmm. E, aynı şey orada da oldu. E, ve ertesi gün e, otopark meydanında toplanılması, önde kadınların olması, e, şiddet yaşanmaması içinde aslında bu. Evet. Biraz geleceği tahmin ediyorlardı. E, 21 Şubat e, pazar sabahında otopark meydanında toplanıldı. Kadınlar önde özellikle de yaşlı ve hasta, astımlı, kalp hastası olan kadınlar hmm. en öne geçtiler. Ee, devlet Hastanesi e, kavşağında e, aslında olmayacak bir yer. Belki barikat kurulması en son düşünülecek bir yer devlet hastanesinin önü. Evet. Böyle bir yerde barikatla karşılaşıldı. E, Artvin'in asayiş müdürü ben diyaloglarda arada bulundum son derece kibar beyefendi e, utanıyor, sıkılıyor önde bakıyor yani ne yapabiliriz hmm. bunun işi içindeydi e, Nur Neşe Karahan e, Yeşil Artvin Derneği'nin başkanı e, onunla diyalogları oldu saatlerce ve talep şuydu yani bu kadar biz kitle buraya geldik en azından yukarıda ne oluyor e, yargıyı beklemeden hiçbir izin almadan Çıkmış bir şirket var. Bir de Yeşil Artvin Derneği Orman Bölge Müdürlüğü'ne bir yazı yazıyor. Yani siz yer teslimi yaptınız mı diye. Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir yazı geliyor. Cesurca bir yazı. Yazanla da tebrik ediyorum. Biz yer teslimi yapmadık. Hmm. Hatta hmm. suç duyurusunda bulunduk evet. diye. Yani yer teslimi yapılmadan... Oraya çıkıldığı da oldu resmi Hı. bir yazıyla. Daha sonra o, bu yazıyı yazan e, işletme müdürü ve dört görevli hakkında da soruşturma başlattı. Hani Yavuz Hırsız ev sahibini bastırırmış, vali, e, il valisi. E, oradaki görüşmelerde en azından biz iki otobüs sizin kontrolünüzde bayanlarla bir e, oraya çıkalım, bir görelim, halka anlatalım neler oluyor geri dönünce. Yani bunu oradaki polis müdürü kabul ediyor gibi oldu fakat vadiyi arayınca e, telefonla e, red cevabı geldi. Kadınlar yürümek istedi tabii ve e, o talihsiz, orantısız, çok sert müdahaleyle karşılaştılar. E, ve benim en hayret ettiğim yer de bu polisin içinde özel olarak mi yerleştirildi bilemiyorum Hı. artık. Ee, azınlık da olsa e, 15-20 kadar polisin küfürler ederek hmm. kadınlara tekmeler atarak Sözlü şiddet de yaşandı yani orada Sözlü şiddet de var hani o e, malum iş adamının bütün milleti ettiği küfürün aynısıyla belki daha beteriyle yürüyerek Benim orada mesela bir şeyim var Şahitliğim var hı hı. Ee, Ayşe Yıldırım isimli bir bayan Daha sonra öğrendim tabi ismini hı hı. Elinde bir büyük boy bir Türk bayrağı e, Tomadan atılan suyla yere düştü Tekmelendi bayrağı, Türk bayrağı yere düştü Onu alırken polisler üzerinden geçti Ve kalktı Bayrama basmayın bayrama basmayın Böyle yere, yöre şivesiyle bağırıyordu Polislere ee, tabii devlet, o arada e, bir bayan e, yine sıkılan sudan kaçarken artık çok engebeli bir yer yani 70 dereceye varan Evliya Çelebi'nin bile kahve fincanını koymaya yer bulamadığım dediği bir yer. E, bir bayan e, 3-4 metrelik yamaçtan aşağı düştü ve e, ayakları sakat kalacak seviyede bütün kemikleri kırılırcasına. Ee, şey oldu kırıldı ben onu görünce içim acıdı evet. Onlarca yaralı oldu orada ee, Ertesi gün suç duyurusunda bulundu Artvin halkı yine toplandılar hı hı. o gece. ne yapalım Yine içinde kalıyorlar ve Ertesi gün dışarıdan gelenleri yolcu ettiler hemen Evet ee, Bu e, karşı tarafın hükümetin en büyük argümanı Yani bir yerde bir hak arama hareketi varsa e, şiddete döndüğü anda bunu teröristlikle suçlamak. Evet. E, hükümete yakın medya burada da onu yaptı. Hemen ertesi gün terörist manşetleri acam e, haberleri evet, Bu artık alışkanlık da. haline getirildi zaten. Evet maalesef tabi bu e, mesela Ayşe Hanım o e, ilk e, saldırıda da ilk saldırıda da yemiş Cerratepe'de 4-5 gün önce son sonrasında da ağır zarar gördü. Evet. Bayrağı kurtarmaya çalışan hanım efendi. Yani ben bu küfürleri yedim ama en büyük küfür bana e, terörist denmesiydi evet. Bana ifadede bulundu. Evet. Arkin'de Artvin e, şu oldu. Büyük bir travma yaşandı. Yani polise bu insanlar, güvenlik güvenmişlerine sevgi ve saygı duymuş. E, evlerini vermişler. Bir lokmaları varsa kırıp yemişler falan. Böyle bir e, toplumsal hafıza. Milliyetçi diyeyim devletçi. E, ve bu bir anda kırıldı. E, ben onu gözlemledim. O çok büyük bir deneyimdi. Evet doğru. E, Evet, bunu tabii yerinde e, izleyip görmek e, bir gazeteci olarak e, çok önemli bir deneyim, tecrübe. E, çok teşekkür ediyoruz Gürhan yayınımıza katıldığın için. Zaten yani bu Tepe meselesi aslında 25 yıldır süren bir mücadele ama... E, toplum evet. nezdinde, geniş kitleler nezdinde e, yeni yeni e, görülmeye, dinlenmeye, okunmaya başladığı için biz bundan sonra e, Cerrah Tepe'yi çok daha fazla konuşacağız herhalde. E, Seni de evet. gelecek programlarımızda yine ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Çok Sağ olun. Çok memnun. Hayırlı günler. Sağ olun. Sağ olun. Ee, bu hafta da e, Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Économie écologique.